Ellem ve boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Bilge. Ellem elama zamani o zamani lama sududan ve huj Bye. ww.m olan günler önce keşfettiğim Gürcüce ve Arapça olarak dilendirilen Barakallahu Lekeme adlı muhteşem bir eserle devam edecek. Bu eseri dinledim, dinledim, doyamadım, doyamadım. Sonra dedim, bir de MP3 yükleyeyim. Öyle dinleyeyim. Hem onun eşliğinde dans edeyim dedim. Belki dolarım diye. Ama nedir? E, MP3 çalarım buna dayanamadı, bozuldu. Her olunca dedim bir de enlem ve boylamda olsun, enlem ve boylamda da yayınlayayım. Tanrıcı Mahrez'in Allah ve We're here on this special day, our hearts are full of pleasure A day that brings the two of you close together We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure We ask Allah to make your love last forever Let's raise our hands and make you Like the Prophet taught us And with one voice Let's all say, say, say Barakallahu lakuma Wa barakya alaykuma Wa jama'a baynakuma Fi khair Barakallahu lakuma Wa barakya alaykuma Wa jama'a baynakuma Fi khair El-Hebbo-Law Hey From now you'll share all your joys Through hardships for each other Together worshiping Allah, seeking His pleasure, we pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua, like the Prophet taught us, and with one voice, let's all say, say, say, Barakallahu leka. Cem Beyne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 公 www.mbirgin.com Sayhan Yılda Gül ile 2005 yılında yapmış olduğumuz doğa çalışma kayıtlarından iki bölüme yer veriyoruz. Evelyn Mevlula haberiniz olsun programıyla yeniden Karşınızdayız. Yaklaşık bir haftadır e, gündemi çalkalayan bir durum var, bir olay var. Hakikaten çok e, önemli bir mevzu. Gündemi zaten yerden yere vurdu. Olay çok çapraşık, e, muallakta çok e, muamma bir konu. Çok da ince bir mevzu. Tımarhanelerimizde yolsuzluk var mı? Tımarhanelerimiz ne durumda? Hastalara nasıl muamele ediliyor? Acaba tımarhanelerimizde hakikaten tımar yapılıyor mu? Bir haftaya yakındır. Bu olay, bu konu gündemde tartışılıyor. Bunu ortaya atan da bir tımarhane kaçkını. <gülüyor> ah bu ama tabir bir haftadır kullanılan tabir bu. Gazetelerde, manşetlerde kullanılan tabir bu. Tımarhaneden Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden kaçan bir hasta var. Oraya dönmemekte kararlı olan ama konuştuğu şeyler çok da bir tımarhaneliğin konuştuğu şeylere benzemiyor. Zira çok uçuk kaçık iddiaları var. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin öne sürdüğünüz tezlerle, ortaya çıkardığınız şeylerle gündem çalkalanıyor. İleriye bazı şeyler sürdünüz. Oradaki olaylardan, yolsuzluklardan, yapılan şeylerden, hastaya yaklaşımdan. Özellikle Avrupa Birliği'ne girme arefesindeyken, bu tezleke, leke hazırlanırkenki leke hazırlanırken, durumdayken yakışıksız olayların yaşandığını, doktorlarla hastalar arasındaki münasebetin çok uygunsuz olduğu ve tımarhanelerin aylaklar... ...teknesinden farkı olmadığını ileri sürüyorsunuz. Acaba e, bir haftada söylediğiniz şöyleri... ...bir de bizim radyo dinleyeceğimiz için de tekrarlar mısınız? Artık hangi yüzyılda yaşıyoruz be kardeşim? Cezalandırma. Ayıp. Çağ insan. Eskiden cezalandırılırdı insanlar. Suçlular böyle. Ya şimdi biz orada ıslah mı edileceğiz? Düzeltilecek miyiz? Yoksa... Cezaya mı gidiyoruz? Hapishane mi orası ya? Ee, sizin e, ileri söylediğiniz şeyler çok e, çok farklı, çok e, keskin şeyler söylediniz. Peki insanların sizi ciddiye almayacağı korkusu yaşamadınız <gülüyor> mı? Ben söylerim. Ciddiye alırlar ya da almazlar. Onların bileceği şey. Yani bir, bir program çıkışında beyaz gömlek giydirirler hem de gömleği ters giydirirler korkusu olmadı mı? Peki bir şey soracağım. Orada hakikaten gömlek ters giydiriliyor mu? Sizce nasıl? Görmüyor musunuz televizyondan? İşte problem de bu. Acaba olay hakikaten televizyona yansıdığı gibi mi? Televizyondaki bunun bir kısmı. Televizyon nedir efendim? Nasıl televizyon nedir efendim? Ha, televizyon dediniz yani. Evet. Ben ne dedim? <gülüyor> Bunu başka şey yapmayalım isterseniz. <gülüyor> Zira bizde de dönmekler mevcut yani. Ne no olur ne no olmaz diye birkaç tane getirdik. Ama böyle davranmayın ki bizde birkaç medya grubunun söylediği şeyleri düşünmeyin biz sizi buraya getirirken bu yaklaşımla getirmedik. <gülüyor> e, ayağınızı tenk alın diyeceğim. Şimdi önce diğer medya grupları ne diyor? Bu bir, ikincisi siz 3-4 tane gömleği niye getirdiniz? Kendiniz mi giyeceksiniz? <gülüyor> Ne münasebet kışın ortasında biz gömlek giymiyoruz kazak daha fazla tercih ettiğimiz e, geyitler arasında geyit kelimesini duydunuz mu <gülüyor> sen medya gruplarının ne söylediğini söyle gevezelik yapma medya hakkında ne biliyorsunuz? hangi grupları biliyorsunuz? kan grubunuz ne? kan söyle bu televizyon kanalları e, şunu söyle açıkça söyleyeyim mi? Böyle. bu adam çıldırmış dediler hmm. zaten nerede fikrimize uymayan biri varsa ona hemen yapıştırıyoruz bir Çek mikrofon. Ne çekiyorsun? Ne? Söyletmeyeceksen çağırma. <gülüyor> Madem söyleteceksin... ...niye çekiyorsun mikrofonu? Ayıp. İnsanlık diye bir şey var. Hayır e, mikrofonu çekince... E, ...şundan dolayı çektim. Sustuğunuzu görünce çektim. E, şunu soracağım. Sizin asli rahatsızlığınız nedir? E, sizi oraya kim yatırdı? Bir aileniz var mı? Çevreniz, tanıdığınız, akrabanız var mı? Varsa... E, ...neredeler? Sizi oraya bıraktılar mı? Bunları öğrenmek istiyorum. Akraba... Akrep... Var tabi. Akraba akrep arasında nasıl bağlantı kurdunuz? Bizi şüpheye düşürüyoruz. Bu gömlekler nerede? hazır. basit insanlar yapar. Akraba akrebe benzer derler. Ama ben... Sıra dışı uçuk kaçık fikirlere sahip olduğum için... insanlarla geçinemedim. Onlar gibi basit düşünmek istemedim hiçbir zaman. Acaba e sizin kendinizi kandırmanız olmasın? Kendimi niye kandırayım? Yani bir takım eksikliklerinizi, ben insanlardan farklıyım. Ben başkayım, onlar gibi olmamalıyım düşüncesiyle idare etme çalışması olmasın? Yani onlar gibi olmayayım değil. Bakıyoruz, çok basit aşağılıkça davranıyorlar. Hiddetlenmeyin lütfen. Sana ne? Belli çizgimiz var, o çizgiden dışarıya çıkmamaya çalışırsak... Yani bizim de deliyle deli olma... Ee, ...sözüne muhatap olmamanız için. Ben de o yüzden seni dinlemiyorum ya. Delilerde kendini deli olarak görmeme düşüncesi var. Ee, size deli demiyorum, ee, siz... E, e, estağfurullah siz zırh delisiniz. Sen kendin de söyledin. Deli kendine deli demez diye o yüzden... ...hemen sıyrılmaya çalışıyoruz ya. Yani. Ee, zira e, delinin kim olduğu raporundan belli. Bu <gülüyor> böyle, yani hastanede kim yatıyorsa... ...odur yani, deli de. raporunda yok. Sizin var mı? Var. Var mı? Var. Kim verdi? Siz, deliler. <gülüyor> ee, bir Çin masalında bahseder. Sizden tarafa bir şeyler söyleyeyim ben madem. Çin hükümdarı var. Ülkesinde güzel bir yaşam var. İnsanlar memnun, krallarından memnunlar, kral da halkından memnun. Güzel bir yaşam süre gidiyorlar. Ne zamana kadar? Ta ki Müneccin başı koşup saraya girdiği ana kadar Efendim, efendim, efendim, efendim. Kral ne oldu mu ya ne var neden ne bu telaşın Efendim yandık mahvolduk Öyle olacak ki sular içilmez olacak ve içen çıldıracak Kral bu mümkün değil efendim mümkün bu 10 gün sonra sularımız içilmez olacak ve sularımız içen çıldıracak diyor Hakikaten 10 gün sonra dediği oluyor O suyu içen çıldırıyor Ve çok kısa bir süre içinde tüm ülke o suyu içip kendinden geçiyor çıldırıyor ve deviriyor Saraydaki insanlar bu bildikten bildikleri için ne yapıyorlar? Kendilerini özel sular depoluyorlar. Çıldırmış insanlar çolunukta. Ve onlar kendilerini çok akıllı görüyorlar. Çünkü onlar çoğunlukta içlerinde akıllı yok. Sadece saray var, saray erkanı var. Çaresiz kaldıkları zaman kral da çaresiz. Ne yapacağını bilmiyor. Ne yapalım, ne edelim, bunu nasıl çözelim. Halk artık e, memnun değil. Teba artık e, iyice çöğrenden çıktı, şirazeden çıktı. Bunları bir hizaya getirmek lazım. En sonunda e, bu ileri görüşlü kral, e, bu basiretli kral emri veriyor. Ve bütün saray o sudan içiyor, kendisi de dahil. Ve ülke istikrara kavuşuyor. <gülüyor> Ama sonralarda bile bu istikrarlı toplum. Buna istikrarlı toplum deniyor. Herkes çadır mı zaten. Artık belli bir en azından bir sınırı bir çizgi var. <gülüyor> o olay yaşandıktan yıllar sonra bile yer yer akıllı insanlar ortaya çıkıyor. Bunlar deli diye yakalanıp hapse atılabiliyor. Evet. Ne diyeceksiniz? Sıktın artık yeter. <gülüyor> yani buraya konuk mu olduk? Öğüt dinlemeye mi geldik? E, tabii kime anlatıyorum olayı değil mi? Yani, güzel ya. Kime anlatıyorum yani? Dinleyicilerine mi? Ya beni niye burada tutuyorsun? <gülüyor> beni çağırdıysan niye konuşturtmuyorsun? Peki. Bu iddiaların sonuna kadar arkasında mısınız? Ya Bıktım ya ben gidiyorum yeter. <gülüyor> evet e, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar e, hemen e, şey yapalım. Dönnekler haberi şakir edelim. Kamu yansıamayın derin. Bakın bir teslim <gülüyor> edelim. Evet değerli izleyiciler. Bir diğer soru velmi günler hoş kalın hoşça kalın. Git Güzel What do you do? Ne açıp da ne yapacağım? Ne var ne ne kaçırdın mutfaktan çabuk söyle hakkı. Ne, ne yapacağız yani ya misafirler gelecek. Ya biliyorsun bugün çok misafir gelecek kanka. Yani, ya tek başına. Misafir, misafir geliyor diyor mutfaktan ekmek almayacak. Ya, ya ekmek, ekmek aldım. Ekmek almadım, niye kapı... almadım ama yani almayın yani. Niye kapıyı kilitliyorsun o zaman demek yani, ki misafir demek ekmek, ki... ekmek yemek için mi geliyor? Hayır, misafir demek... geliyorsa nasıl biriyle beraber geliyor? Kendisini beraber getirelim yani. Alır mı mu? O ekmek getirsen 9'unu bıraksın 10'a 8. Görelim seni bak hakkı. Ne dövüyorsun ya? Ne aldım ekmek aldığını şundan bak. İzlemiyorum misafir gelecek. Ya? Bu ne diyecekler? Kapı kırık bir vaziyette. Sen Hakkı kızdırma beni. Aç kapıyı çabuk. Açmayacağım. Hakkı bak. Niye niye kilitledin peki onu söyle hadi. Sencer. Kapıyı açmayacağım Sencer. Aç gireceğim Sencer. Niye kilitledin kapıyı Hakkı? Kapı bozuk. Ben kilitlemedim. İçeri nasıl girdin peki? Ahmet bozdu. Nasıl Ahmet bozdu? Ben zaten içerideyim. Yani dışarı çıkmadım. Senin yüzünden. Ha bir de Sencer. Lan dangalak sabahın köründen beri neredesin sen? İçeride kaldım bilmiyor musun? Senin yüzünden kaldım içeride. Sabahın <gülüyor> köründen beri içerideyim. Peki az önce mutfaktan sıyrılan, koşarak geçen adımlar kime aittir sana değil mi? Ha oğlum mutfak evin içinde değil mi? Eee? Eee evin içindeyim. Dışarıya çıkamıyorum ben. Sen odadasın oğlum. Sen Ahmet... kafayı mı yedin Sencer? Sen şu an yarım saatte zile basmıyor musun? Dış kapıda değil misin sen? Bu bir radyo programı mı yani? Evin içindeki bir odadasın sen. Ben de evin salonundayım. Salak abi. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 2010